1167, numaralı konu, Übey, Temimi, Dari ve Süleyman bin Ebi Hasmen'in teravih namazı kıldırmaları, evet, Hazreti Ömer halkı Ramazan ayının ibadetinde bir araya getirdi, erkekler Übey bin Kâb'ın arkasında, kadınlar da Süleyman bin Ebi Hasmen'in arkasında namaz kılarlardı.